Tohumla Asada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor programı. Bayramın bu ilk günkü programından herkese biz de bir iyi bayramlar dileyerek başlayalım. Ve konuğumuza dönmeden önce bu bölümümüzün destekçisi Pınar Altan'a bir kez de biz teşekkür ederim destekleri için. Evet bugün konuğumuzla buğdaydan bir haberi konuşacağız. Buğdayın yeni bir etkinliğini daha doğrusu buğdaydaki yeni bir adımı konuşuyor olacağız. Ama ona hemen dönmeden önce çok kısa bir buğdayın geçmişine bir gidelim istiyorum. Buğday biliyorsunuz 1990 yıllarında 90'lı yılların başında tohumları Victor Ananias tarafından Bodrum'da atılmış olan bir hareket bir çevre hareketi olarak da görebiliriz buğdayı. Kendisinin Bodrum'daki haftalık pazarda kurduğu tezgahta ya kendi ya da köylülerle beraber topladığı e, ürünleri sattığı bir tezgahla e, başlıyor buğdayın hikayesi. Ve kısa zaman içerisinde e, kendisinin üretici ve tüketici olarak adlandırdığımız kişilerin arasındaki kopukluğu fark ettikten sonra orada çevresinde gördüğü, Mutfak kültürü olsun ya da yaşam kültürü olsun bunlarla ilgili e, hikayeleri yaşatabileceği bir e, Başak Doğal Ürünler Dükkanı'na e, evrilerek e, daha sonra öncelikle Buğday Dergisi daha sonra Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak giden hikayesine e, yeni bir adım atılıyor e, ve buğday dükkanı yeniden hayata geçiyor. E, bugün bunu konuşacağız. Telefon attığımızda Buğday Derneği'nden Yeşin Aydemir var. Yeşin hoş geldin. Merhabalar Bora nasılsın? İyiyim teşekkür ediyoruz. Bayram koşturmacısı arasında programa katıldığın için biz de tekrar teşekkür ederiz sana. Ne demek rica ederim. Ben kısaca bir giriş yaptım ama buğdayın geçmişinde evet. böyle bir dokunduk. Ama bir kere senden dinleyebilir miyiz buğday dükkanın buğdayın yolculuğu içerisinde nasıl bir yeri var, tarihi nedir? Evet. Boracığım benim vüktörle tanışmam da zaten buğday dükkanı vasıtasıyla olmuştu. Bu durumda. Çok eski yıllarda ilk karşılaşmamız oradaki restoranında gerçekleşmiştir. Yıllar sonra böyle bir projenin içinde yer almaktan bu anlamda da çok heyecanlıyım. Adatepe Müzesi ile uzun zamandır bir şeyler yapmak üzere görüşüyorduk. Orada da onlar bir kolektifler. Biz de biliyorsun küçük kuyuda oldukça kalabalık bir grubuz. Bahçedere yolu üzerinde bir fabrika satın aldıkları zaman müzenin içinde yer alan dolumhaneleri boşaldı. Biz de orada hep birlikte hikayeli ürünlerin olduğu, civarda yerel çiftçilerimizin desteklendiği bir kolektifin varlığını konuşuyorduk. Dolayısıyla böyle bir dükkan içinde ilk adımlar atılmış oldu. 1 Mayıs gününden itibaren Küçükkuya Adıtepe Müzesi'nin içinde çok hoş bir mekanda çeşitli ürünlerimizin satıldığı bir yerdeyiz. Ve zaten Viktor'un anısıyla başladık bütün faaliyetlerimize ve öyle hı hı. devam ediyoruz. Giderek de artıyor ve büyüyor grubumuz. Ee, orada senin de bahsettiğin gibi çevre ekoloji açısından çok önemli şeyler yapan, değerli şeyler yapan insanların bulunduğu bir bölge. Aynı zamanda hem biyoçeşitlilik anlamında hem de kültür anlamında çok çok zengin ve korunmasına da zaten özen gösterilen kaz dağları gibi özel bir bölgede. E, baktığımızda o gün e, eski buğday dükkanının hikayesine baktığımızda sadece e, basit anlamda bir alışverişin değil aynı zamanda senin dediğin gibi hikayelerin paylaşıldığı ve aslında bir buluşma noktası haline gelen bir yer olduğunu görüyoruz. E, bugünkü e, ilk adımlarını atan buğday dükkanında böyle bir misyonu var mı? İnşallah olur. <gülüyor> çok isterim böyle bir şey olmasını. Yani bugün burada Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'ni geldiği noktaya getiren Victor Ananias misyonunun orada bir şekilde vücut bulmasını çok arzu ederim. Çünkü insanların oradan alışveriş etmelerini istiyoruz. Ekmeklerini oradan almalarını istiyoruz. Orada çocuklarıyla oturmalarını, orada oynamalarını, orada vakit geçirmelerini, sohbet etmelerini istiyoruz. Evet biz orada çay kahve yapıyoruz limonata yapıyoruz ama esasen ben orada o, o dükkanın etrafında buluşacak insanların varlığına çok önem veriyorum işin açıkçası. Belki Onun esas şey alışverişi oluyorsun. de o diyebiliriz yani sadece bugün evet, bizim alışverişlediğimizde aklımıza gelen hep para oluyor tabii. işte para karşılığında bir tabii, şey yapmak. Kesinlikle çünkü buğday dükkanında şöyle bir durum da var biliyorsun ne zamandır buğdayın felsenesi içinde de konuşulan bir takas meselesi. Bugüne kadar birçok alışverişimizi takaslarla etmiş durumdayız üreticilerimizden bize gelen. Yani onlar bize bir şey gönderiyorlar. Biz onlara karşılığında başka bir şey gönderiyoruz. Fakasla yapılan işler de yürüyor. O yüzden çok memnunum o işlerin gelişebilecek, hı. ilerleyebilecek olmasına. Hı hı. E, bizim dernek olarak hep e, kendi dilimizi de alıştırmaya çalıştığımız... ...aynı zamanda kendi yaşamlarımıza da uygulamaya çalıştığımız bir kavram var. Türetici olarak adlandırdığımız. Evet, evet. Çünkü hemen tüketiciye kayabiliyor. E, bu türetici evet. kavramından biraz bahsedip... ...bunu nasıl destekleyebileceğini anlatabilir miyiz buranın? Evet. Yani... E, ya Bora şimdi çok önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Mahfet bizim tabi bu da camiamız ve bununla ilgilenen herkes bunun son derece önemli olduğunu biliyor. Bence içinde bulunduğumuz çağdaki en önemli derdimiz iyi gıda meselesi. Dolayısıyla... Gerçek ihtiyaç e, çünkü giden, gerçek bir ihtiyaç. Evet gerçek, gerçek iyi gıdadan bahsediyorum. O yüzden bu mesele burada Küçükkuyus'taki camia içinde zaten desteklenen projelerle bir kere daha vücut buluyor. Yani türetici meselesine şöyle bir bakabilirsek biz çevredeki Bayramiç Yeniköy olsun, Orman Eri Kollektifi olsun, Dede Tepe olsun, işte Çamtepe'de yapılan eğitimler olsun. Onların hepsi için orada bir alışverişin olduğu yani bildiğimiz anlamda paranın geçerli olmadığı başka bir alışverişin olduğu bir, şey, bir, vücut, bir yapı vücut bulacak bence zaman içinde. Yani genel olarak bilginin de paylaşıldığı ürünün de paylaşıldığı, onun karşılığında kimisinin ekmek verip karşılığında yumurta satın aldığı gibi bir yapı. Bu yapıyı canlandırmak, bu yapıyı orada korumak, bunu geliştirmek istiyorum. Buğday dükkanında zaten ama felsefesi, Buğday Derneği'nin bir parçasının olmasının temelinde bu yatıyor. Dolayısıyla herhangi bir dükkan değil aslında yeni bir ekonomi anlayışının da bir örneği olarak gösterebileceğimiz Kesinlikle. bir yerle karşı Kesinlikle. karşıyayız. Kesinlikle herhangi bir dükkan değil. Evet. Bu noktada ufakta evet. bir alıntı yapmak istiyorum. Türeticinin El Rehberi isimli bir yayınımız oldu derneğimizin. Buradaki evet. girişte diyor ki alışveriş ancak gerçek ihtiyaçlar. Yaşlarımıza karşılık veren doğal varlıkları besleyen bir yapıyı destekleyerek sürdürülebilir yani tüketici evet. değil türetici olarak dolayısıyla arkasından gelen doğal varlıkları tüketircesine değil de onları destekleyen bir yapının içinde olmak zaten bu yeni ekonomi anlayışının da e, temelini oluşturuyor ve buğday yanında da bunu göreceğimizi umuyoruz. İnşallah umuyorum evet. Ee, bir de orada e, bir gıda topluluğu e, kurma çabaları da vardı. Hatta geçtiğimiz yıllarda hayata geçen Çayek e, olarak da kısaltabileceğimiz bir e, inisiyatif var. Biraz da bundan evet. ve bununla buğday dükkanının bağından bahsedebilir miyiz? Evet. <gülüyor> Bu Çanakkale Ekolojik Yaşam, Yaşam Inisiyatifi devam ediyor biliyorsun çalışmalarına. E, o gruba e, üretim yapan çiftçilerimizin e, ve işte yerel üreticilerimizin ürünleri geliyor buğday dükkanı. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bayram için unu geliyor ıı, Yeniköy'den. Biz o unla ve ıı, bayram için önerdiği karışımla küçük kuyuda ekmek pişirtiyoruz ve orada insanlara ulaşmasını sağlıyoruz. Yine çay grubuna dahil Sevgi var, kalkımda çilek üretiyor, onun çilekleri geliyor. Onun yine bir şekilde kendi grubumuza ulaşmasını sağlıyoruz. Nerminin reçelleri geliyor, cembirderin elma sirkesi geliyor, i̇şte deryanın kendi eliyle yaptığı ürünleri geliyor. Dolayısıyla zaman içinde şöyle bir yere doğru evrilebilir bu mesele. Bizim oluşturduğumaya çalıştığımız gıda topluluğu, çay Dünyasında yer alan e, üreticileri de destekleyen onlara bir şekilde bilgiyle e, takas yoluyla ya da işte e, pek sevmesek bile konuşmayı parayla döne, dönen ve onların da üretimlerini destekleyen bir güç haline gelebilir Hı -hı. umuyorum. Seni dinlerken şunu fark ettim. Yani baş, bazı ürünleri söylüyorsun. Ama birinin ismiyle beraber söylediğinde aslında o ürünle bir anda farklı bir bağ kurabiliyor insan. Çünkü bugün evet. maalesef siz herhangi bir gıda alışverişinizde ne alacaksanız alın. Yani bu en basiti işte ekmek olabilir, yoğurt olabilir. Bununla bir ilişki kurmanız maalesef çok zor oluyor. Ve arkasındaki hikayeyi de bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ben buğday dükkanı hikayeli ürün kavramını da biraz daha konuşmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunu evet. gördüğünüzde bunu bir sizin e, kurduğunuz bağ o ürünle e, hatta eğer bu gıdaysa kendi vücudunuzu evet. aldığınız çok önemli bir şey olduğu için e, çok daha farklı evet. bir bakışa e, yol açıyor. Evet yani şöyle Bora bu buğday dükkanının zaten en temel konsepti bunun üstüne e, konuşuyoruz her şeyi. E, i̇nsanlar oranın kapısından çay var mı kahve var mı diye girdikleri andan itibaren bir saniye sonra dükkanı fark ediyorlar. Orada işte önce buğday dergiler girişte eski buğday dergilerimizden küçük bir kütüphane var. Biraz ilerleyince işte buğdayın çıkardığı rehberlerden oluşan bir yer var. İşte Çayekin broşürü var, Ada Tepe Müzesi'nin tanıtım broşürü var. Bir sürü haberimizin yer aldığı bir pano var ve yavaş yavaş buğdayı anlatarak daha nasıl bir hareket, nereden nereye evrildi, neler oldu, bugün bu dükkan neden var şeklinde bir yere ilerleyerek o sohbeti başlatan bir mekan oluyor aslında. İnsanlar orada. Bir tane çay içerlerken ya öyle mi buğday böyleydi ben oradan duymuştum sosyal medyadan takip ediyordum üye olmak istiyordum üye olmak isterim nereden olabilirim ne yapabilirim gönüllü olmak isterim çam tepeği bir gideyim şeklinde o coğrafyada bir sürü yere ulaşan bir sohbete dönüşüyor iş ve o işin en keyifli tarafı orası. Zaten. Dallanan budaklanan Bir yapısı var yani oraya girip böyle Çok basit bir şekilde sadece çayla Beslenmek yerine bir sürü bilgiyle evet. de Tanışıklıkla da evet. aynı zamanda beslenmek evet. Mümkün. Evet aynı zamanda işte nervinin reçeli dediğin zaman <gülüyor> ya öyle mi Ne yapıyordu şeker pancarıyla <gülüyor> Tatlandırıyor içinde rafine şeker yok veya işte cembirlerin sirkesi deyince bilmem ne falan yani bunlar reklama giriyor diye söylemiyorum zaten buğday camiasının e, satış satı projesinin yani. ya da işte yerel üreticilerimizden hepsinin isimleri e, onları söylediğiniz zaman ya öyle mi nerede ne yapıyorlar bu arada işte Anadolu meralarından bahsetmek mümkün oluyor ki işte böyle bir şey yapılıyor. Orada onarıcı tarım mı orada? O fikri var. çok insanların yabancı olduğu bir fikir evet. olsa bile. Onarıcı tarımın ne olduğu? Tarım yaparak evet. yani gıdamızı üretirken evet. bir yandan da toprağı nasıl zenginleştirebileceğimizi duymak çok ufuk açıcı oluyordur eminim. Aynen aynen. Ve yani inanılmayacak yerlere gidebiliyor sohbet. İşte oradan <gülüyor> gazlı içecek satmıyoruz ama kendi yaptığımız limonatamız var diyebiliyoruz. Gibi böyle bir yerlere doğru ilerliyor sohbet ve son derece hoş oluyor. Yani insanlar telefon numarası bırakıyorlar. Küçük Kuyu'da oturmasalar yazlık için gelmiş olsalar bile kollektivin içinde yer almak istiyorlar. E, mail yoluyla bir şey ısmarlayabilir miyiz? Bir şey isteyebilir miyiz? Oraya doğru da gidebilir hı hı. iş yavaş yavaş. Ee, o yüzden inan ki beni son yıllarda en çok heyecanlandıran projelerden bir tanesi. Evet. Şimdiden çok o buluşma noktası. Evet. Şimdiden buluşma noktası misyonunu da sanki yavaş yavaş ulaşmaya başlamış. Evet. Ee, evet. Bir de o bölge evet. ekonomisine olan katkıları ve o bölgedeki e, diğer çevre ekoloji mücadelelerini konuşmak istiyorum seninle ama şimdi bir kısa müzik arası verelim. Daha sonra tamam. seninle sohbetimize e, devam edelim. Tamam peki oldu böylece. Evet kısa bir müzik arası vereceğiz ve Can Kazaz dinleyeceğiz. Kırlangıçlar gibi. <Sessizlik> Yeah. Aramızda Cankazaz bizleydi. Kırlangıçlar gibi Buğday Derneği'nden Yeşin Aydemirli olan sohbetimize devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde e, buğday dükkanının ne olduğunu e, ve buğdayın e, yeni macerasında e, yeni adımının e, detaylarını dinledik. Şimdi biraz da hazır Kaz Dağlarına gelmişken konu bununla ilgili birkaç gelişmeden daha bahsedelim. E, bu bahsettiğimiz dükkanın da bulunduğu küçük kuyu bölgesi Kaz Dağlarının güney yamacında Edremit Körfezi'nde e, bulunuyor e, ve bu bölgede e, yapılan yeni bir çevre planı vardı. Balıkesir, Çanakkale çevre düzeni planı adıyla. Buna yakın zamanda bir itiraz oldu. Bununla ilgili detayları da konuşabiliriz. Çok kısa bahsetmek gerekirse bu bölgede özellikle planlanan beş adet barajın bölgenin ekosistemi ve oradaki geçim kaynakları üzerindeki etkilerinden dolayı bir itiraz dilekçesi verildi. Biraz da senden dinleyebilir miyiz Yeşil oradaki hikayeyi ve son durumu? Tabii. Evet. Bizim Küçükkuyu'da azdığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği adı altında bir başka oluşumumuz daha var. Sayın Süheyla Başkanı belki dinleyicilerimiz biliyorlar. Daha önce konuk da almıştık dernek, Zeytin konusunda evet. Süheyla Doğan evet. evet. O dernek tercihlerinde de bütün Edremit Körsesi'ni, bir şekilde bağlayan HES projelerini, RES projelerini, baraj projelerini çok yakından takip ediyoruz. Ve bütün hukuki süreçlerin içindeyiz. Hatta altın madenler şeyleri, de önemli bir konu. Yürüttüğümüz kampanyaları bu dernekle birlikte yapmıştık. Hı hı. Geçtiğimiz hafta daha önce yayınlanmış ama ilandan kaldırılmış bir baraj topluluğu bir Tabiri caizse baraj topluluğunun yeniden devreye sokulmak için ilanı çıktığını öğrendik. E, bu Ednavit Körfezi'ne dökülen mıhlı, narlı, manastır, kızıl keçili ve zeytinlik çaylarının üzerine birer baraj planlandığını ve bunların içme suyu barajı olduğunu, dolayısıyla halka faydalı yapılar olduğu üzerine biz e, yazıyla karşılaştık. İşte, Söyleyip bir yazık maldı ve derhal itirazımızı gerçekleştirdik. Elbette ki bu barajları desteklemiyoruz. Çok ciddi problemler yaratacağını düşünüyoruz küçük kuyuda. Yani e, ilana çıkılan metinde söylendiği gibi oradaki turizmi geliştireceğini değil daha çok baltalayacağına, üstelik ekosistemi bozacağına, oradaki o yapısının, o barajlarla e, çaylarla beslenen civardaki köylerin, hı hı. E, orada beslenen o e, hayvan topluluklarının, insan topluluklarının son derece kötü etkileneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu işleri de çok yakından takip ediyoruz. Vuday Dükkanı bu anlamda e, bu projeleri de takip eden, bu projelerin de konuşulduğu, e, bu projelerin e, nasıl durdurulabileceği konusunda stratejilerin belirleneceği bir nokta olarak da görüyorum işin açıkçası. Hı hı. E, dolayısıyla çok iyi bir yere doğru ilerleyeceğini düşünüyorum bu işlerin. Ben şöyle bir önem görüyorum doğru. bu konuda. Genellikle e, her zaman ve yapılan itiraz hayır diyorsunuz ama e, o bölgedeki bir alternatifi sunmuyorsunuz. Yani siz neyin yanındasınız evet. gibi sorularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Maden e, mücadelesi zamanında da hani ortaya çıkan bir slogan vardı. Kaz dağlarının üstü altından daha değerlidir diye. E, aslında bunun gibi oluşumlar, buğdayın oradaki varlığı, bölgedeki yerel ekonomiyi de bir yandan canlı tutarak... E, ...bir alternatif gösterilmesini sağlıyor. Bu turizm konusunda olabilir, oradaki tarım uygulamaları konusunda olabilir. Dolayısıyla buğday dükkanın bu konuda da önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Evet, evet kesinlikle öyle. Çünkü yani sadece demin bahsettiğim buğday derneğinin içinde yer alan... ...veya Tatuta projesi içinde yer alan veya işte Çay Ekin içinde yer alan üreticilerimizi değil... ...civarda birlikte yaşadığımız komşularımız olan da desteklediğimiz bir yapı var orada onların da evde üretim yapmalarını destekleyen işte ne bileyim bir şey getirmelerini bir şey dikip getirmelerini ve orada bir biçimde oraya gelen insanlarla buluşmalarını sağlayan bir yapı var işte ekonomik bir modelse ekonomik bir model yani eğer geliştirilebilir geliştirilirse üzerinde daha çok düşünülürse, daha çok çalışılırsa, daha çok emek verilirse, köyde oturan, evinde oturan Ayşe teyze oraya getirdiği bir şeyden para kazanabilir, duruma gelecek. Bunu da geliştirmek için bir sürü bir şey konuşuruz. Bakalım evet, bu aslında güzel bir temel olsun. oluşturacak, temel oluşturacak evet. gibi. Evet, ee... evet, inşallah. Ve hani e, bahsettiklerini duyduktan sonra insan aslında bu tip mücadelelerle ilgili e, olan ümidi de e, artmış oluyor. E, yakın zamanda Tabii, aslında... Her zaman var Bora. Aynen. aynen Bu yaptıklarımızla da e, onları destekliyoruz ve bunların tohumlar gibi böyle çoğalıp yayılmasını e, görmek çok güzel. Tekrar programı kapatmadan Viktor'u da bir anmış olalım. Kendisi evet. bundan 20 seneden fazla e, zaman önce Modrum'da attığı tohumları e, şimdi burada Küçükkuyu'da e, buğday hareketiyle ya da İstanbul'da bir radyos stüdyosunda bir radyo programı halinde görmek. Geleceği olan da zaten umudumuzu evet. arttırıyor diyelim. Evet. Ruhu şad olsun. Aynen. Çok teşekkür evet. ederim Yeşin verdiğin katkılar ben için de. ve hem bu programa hem de buğday dükkanına tabii ki. Umuyoruz ki yola çıktığı bu yolda hedeflediklerine ulaşır ve nice tohumlara da kaynak olur diyelim buğday dükkanına. İnşallah. Ben çok. de çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlediğin için. İyi bayramlar diliyorum. Oldu. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Peki took my... Evet programı kapatırken birkaç duyuru yapalım. Bugün bayramın ilk günü çoktan yaz planları yapılmış olabilir ama yine de geçtiğimiz hafta konu kaldığımız Tatuta'yı tekrar bir sizlere hatırlatalım isterim. Henüz yaz planlarını yapmamış olanlar olabilir diye. Geçen hafta başka bir tatil mümkün demiş ve Tatuta projemizi anlatmıştık. Kısaltması aslında tarım, turizm ve takas. Çok kısaca bahsetmek gerekirse ekolojik çiftlik ziyaretleri olarak adlandırabileceğimiz bir projemiz var. Siz de bu yaz tatilinizde farklı Farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız tatuta.org adresinden girebilir ve bu ağ içerisindeki 90'ın üzerindeki çiftlikle iletişime geçebilir ve buralarda isterseniz gönüllü olarak yani o çiftliklerdeki düzene bir şekilde destek vererek üretimle olabilir, ürünlerinizle olabilir ya da bilginizle olabilir destek olarak ya da konuk olarak sadece buradaki çiftliklerde konaklayabilir ve bu yazda farklı bir deneyimle tatilinizi yapabilirsiniz. Tatuta.org adresi üzerinden bütün bilgilere ulaşmak mümkün. Geçen hafta e, duyurusunu yapmıştık ama pazarlarımız bu hafta kapalı. %100 ekolojik pazarlar bu hafta bayram nedeniyle e, sizlerle buluşmayacak. olacak. E, tüm pazarlarımız için geçerli bu. E, ama önümüzdeki hafta e, yine her pazarımızda sizleri bekliyor olacağız. Bir de programla ilgili e, herhangi bir görüş ve e, öneriniz olması halinde tohumdanhasada etbuğday.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatarak programımız kapatalım. Tekrar iyi bayramlar diliyorum ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor ve sizlere hoşça kalın diyor.